hem derya gibi ilmi hem de herkese nasip olmayan zeka ve mantığı sayesinde hepsinden kendisi galip çıkıyordu. Abbas halifesi Memun, İmam-ı Azam Ebu Hanefi'yi Kufe'ye kadı yapmak istiyor. Sevgili vezirim, ben Kufe'ye Ebu Hanefi'yi kadı yapmak istiyorum. Bu hususta sen ne düşünürsün? Doğru düşünmüşsünüz efendim. Zamanımızın en büyük alimidir kendisi. Doğru sözlü ve adil insandır. Allah'tan böylesine korkan bir insanın yanlış karar vermesi çok zordur. Bence de Kufe'ye kadı yapmak için Ebu Hanefi çok doğru bir karardır. Bu vakit Ebu Hanefi'yi buraya çağır ver. Kararımı kendisine söyleyeceğim. Peki efendim hemen çağıralım. Hoş geldiniz Ebu Hanifi Hazretleri Sefa verdiniz Hoş bulduk hünkârım Buyurun beni emretmişsiniz Estağfurullah Ben sizi Kufe'ye kadı yapmak istediğimi söylemek için çağırdım Hünkârım bu sözüm size değildir Lakin ben yanlış kararlar almaktan korkarım Nefsime hakim olamam Beni mazur görün Ben kadılık yapamam Ben dahil herkes bilir ki Senden daha iyi kadılık yapacak kimse bulunamaz Yalan söylüyorsun. Sen kadılık yapabilirsin. Eğer ben yalan söylüyorsam, yalan söylediğim için kadılık yapamam. Çünkü yalancıdan kadı olmaz. Eğer yapamam dediğim zaman doğru söylüyorsam, sözümün gereği olarak kadılık yapamam. O halde her iki halde de kadılık yapamam. Hmm.